542. konu, Abdullah bin Uniz'in cihad ederken namaz kılması, Abdullah bin Uniz şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber beni çağırdı ve, kulağıma geldiğine göre Halit bin Süfyan bin Nubey, elhuzeli benimle savaşmak için Arapları etrafına topluyormuş, şimdi urandaymış, git onu öldür, dedi, ben, onu bana tarif et dedim, bana, onda bir titreme vardır, dedi, bunun üzerine kılıcımı alarak yola çıktım. Kendisi uranede, beraberinde kadınlar olduğu halde durmuş, onlar için bir yer yapıyordu, onu gördüğümde Resulullah'ın bana bahsettiği gibi bir titreme vardı, ikindi namazı olunca ona doğru ilerledim ve belki aramızda çarpışma olur da namazı kılamam diye, yürürken işaretle namazımı kıldım, yanına vardığımda bana, sen kimsin, dedi, ben de, şu adamla savaşmak için, Arapları topladığını işiten ve sana yardıma gelen bir Arab'ım, dedim, bana, evet, bunun için hazırlık yapıyorum, dedi, sonra bir fırsat buluncaya kadar onu oyaladım, fırsat bulunca da kılıçla onu öldürdüm, üzerine kapanmış kadınları arasında yere serilmiş halde bırakıp çıktım, Hz. Peygamber'in yanına geldiğimde bana, yüzün şendir, dedi, evet ey Allah'ın Resulü, onu öldürdüm, dedim, doğru söylüyorsun, deyip beni alarak evine götürdü ve bana bir asa vererek, al şu asayı yanında sakla, dedi, ben Asa'yı alarak dışarı çıktım, arkadaşlar, bu Asa nedir, dediler, Hazreti Peygamber verdi ve yanında sakla, diye emretti, dedim, bana, dönüp sebebini sor, dediler, ben de dönüp, ey Allah'ın Resulü, bu Asa'yı bana niçin verdin, dedim, bana, kıyamet günü aramızda bir alamet olması için, kıyamet günü çok az kimsede Asa bulunur, dedi, Abdullah ölünceye kadar Asa'yı yanından ayırmadı, Öldüğünde vasiyeti gereği asa kefeni içine konarak onunla beraber defnedildi.